Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bugün de Kur'an-ı Mucizü beyanın devrimizdeki gelişmelere bakışını, devrin gelişmelerini ifade edişini ayrı bir mevzu olarak arz etmeyi düşünüyorum. Bir evvelki derste havada soluklarımızla yuttuğumuz zerrelerden büyük mürekkepleri meydana getiren zerrelere, kainatları meydana getiren zerrelere kadar Kur'an-ı Kerim'in bu mevzudaki beyan ve ifadesini takdime çalıştım. O muciz beyan ifadesiyle Allah'ın yarattığı kainatı Allah'ın ifadesi olarak en doğru şekilde ifade ediyor. En doğru şekilde sözü bile Kur'an-ı Kerim'in kainatı ifadesini pek ifade edemez, dile getiremez. Daima tekrar ettiğim bir sözü tekrar edeyim. Kainat Allah'ın kainatı Kelam Allah'ın kelamı, Allah'tan anlatan Allah'tır. İnanaleyh anlatılanla anlatan şey arasında, anlatan dil arasında bir mübayanetin bulunmasına imkan yoktur. Bütün kevn-ü fesadı, bütün kevn-ü mekanları ilmiyle ihate eden, her şeyi tam kıvamına koyan, yarattığı her şeyi yarattığı istikamette sevk eden Allah Celle Celaluhu, sonra bütün eşyanın programını, fihristesini, mana ve mahiyetini, kadim, ezeli bir kelamıyla bize ifade ederse, elbette yaratılan şeyle anlatılan şey arasında tebayün olmayacaktır. Bir evvelki derste buna binaen, bütün kevn fesada beraber baktık bütün tahavvüllerin, bütün halden hale intikal etmelerin, bütün tebeddüllerin, tegayürlerin verasında Cenab-ı Hakk'ın bütün bu tahavülleri ve tebeddülleri nasıl anlattığını hep beraber görmeye, anlamaya çalıştık. La havle ve la kuvvete illa billah Yokluktan varlığa geçişi, varlıktan daha büyük varlıklara intikal edişi, Küçük mürekkeplerin, büyük mürekkepleri teşkil etmesi ve sonra büyük mürekkeplerin çözülmesi, moleküllere gelmesi, atomlara gelmesi, üye anlaşması, ne at korsanız koyunun, koyunuz, partikül olması, kuant olması ve sonra yeniden yeni terekküplerin, onun terkibiyle yeni terekküplerin meydana gelmesi, yeniden büyük büyük kainatlar meydana getirme istikametinde gelişmelerin kaydedilmesi ve bütün bunlarda çok küçük, çok iyi, çok hakir parçaların kullanılması kainatın en küçük parçasında firekçi adıyla yine sık sık söylediğim mikro alemde ilk ışığını görebileceğiniz beyaz ışıklarla görebileceğiniz mikroskopla görebileceğiniz küçük alemde Enini boyunu ihat edemeyeceğiniz, ancak teleskopla hakkında bir parça fikre sahip olabileceğiniz büyük alemde Allah bu küçük temel taşlarını kullanıyor. La ve la kuvvete illa billah ile mümin, ister işin şuurunu ermiş olsun, ister ermemiş olsun, günde beş vakit namazın akabinde en azından beş defa, ey Allahım. Kainatta en küçük alemden en büyük aleme kadar bütün tahavvül, bütün tebeddül senin haul ve kuvvetin ile meydana gelmektedir. Bütün parçalanmalar, bütün çözülmeler ve bütün büyük terkipleri meydana getirmeler senin haul ve kuvvetin ile meydana gelmektedir. Kalbin bütün heyecanları, onun seni ifade edişi ve senin bunu duyuşun ve bilişin yine senin haul ve kuvvetin ile meydana gelmektedir. Camitlerin canlı olması, canlıların insan olması, insanın mümin olması, insanın kamil olması senin haul ve kuvvetin ile meydana gelmektedir. Şu sınırlı, şu hudutlu alemde insana sınırsız bir arzu vermek ve bu arzuyu ebedi alemde cennet ve cemalullah ile tatmin etmek yine senin haul ve kuvvetin ile meydana gelmektedir. Zerreler aleminden alın İnsanın cemali, bâ kemali müşahede edeceği en hazlı, en lezzet dolu dakikalarına kadar her şeyin verasında, bütün tebeddül, tağyür ve tahavvülün verasında Allah'ın havl ve kuvvetini göreceksiniz. Bir yerde zerratı harekete getirir, ihtizaz ile sarsar. Bir yerde bakarsınız aynı güç, aynı kuvvet, en büyük nebulozları atomlar gibi hareket ettirir. Bir yerde insanlar harekete getirir. Bir yerde en büyük sistemler onun kuvvet ve kudreti karşısında bir atom çekirdeğinin etrafında donat, dönen elektronlar gibi süratle, küre-i arzı mesela güneşin etrafında sapan taşı gibi rahatlıkla çevirir. Bir kanuna bağlar, siz ona cazip edersiniz. Bir kanunda uzaklaştırır, siz ona dafia dersiniz. Ama bütün bunlar izafi ve hakikati olmayan şeylerdir. Bütün bu izafi olan şeylerin berasında tek hakikat vardır. O da Allah hakikati, Allah'ın kudreti hakikati, sıfat-ı ilahi hakikati. Kainatta her şey bir hakikata dayanmaktadır. Siz ilimlerin berasında bir hakikat görmeseniz hiçbir ilmi tedvin ve tekvin edemezsiniz. Fizik meydana gelemez, kimya meydana gelemez. Bunlar birer hakikata dayanmaktadır. Ama bunlar da izafi hakikatlardır. Tek doğru hakikat. Hakaikul, hakaik olan şeyler, Allah'ın sıfatları, Allah'ın isimleri ve bunların dayandığı şen zat -i baridir. Cenab-ı Hak, zatını idraka bizleri muvaffak eylesin inşallahü Teala Benim ve cemaat içinde de pek çok kimsenin tavr aklının haricinde nakle çalıştığım bu sözler bana da ait çok görmeyin. Üstifade derecesini tayin etme, takdir etme benim karım ve haddim değildir. Ben söyleyebildiğim kadar söylenen şeyleri intikal ettirmeye çalışırım. Sonra hidayeti Allah'tan dilerim. Cenab-ı Hak bütünün gönüllerinde hakiki Kur'aniyeye mâkes ihsan eylesin. Anlamaya bizleri muvaffak kılsın kabul ettirme ve hüsnü tesiri yaratmayı O'na havale ederim. İrşad etmek, hüsnü kabule mazhar etmek, nezd-i de rızasına mazhar etmek, tamamen O'na aittir. Ben dileyeyim, dileneyim, siz de gönülden O'nu isteyin ve amin deyin. Cenab-ı Hak tarfetul ayn içinde bizleri bizimle arzularımızla baş başa bırakmasın. Bu Nebiler Nebisi'nin, nebi Emced'in duasıdır. وَلَا تَكِلْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنِ buyurur. Göz açıp kapayıncaya kadar beni benimle baş başa bırakma Allah'ım demekte. Nefsimi havale etmeme demekte. Vekaletimi sen üzerine al demektedir. Bu derste de inşallah bir iki celil ve kerim olan ayetin yine devrin gelişmeleri içinde kısaca bir mefhum ve malini arz etmeye çalışacağım bir temhiz hadedinde, dolayısıyla arz hadedinde bir hususu takdimde fayda mülahaz ediyorum. Kur'an'ın pek çok ayetlerinin hakiki manası, kelimeler anlaşılsa bile, sahabe onu anlasa bile ve naklesse bile, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam kendi tefsiri içinde o mevzuda pek çok söz söylese bile, ifade buyursa bile, daha sonra kendi devrlerinin kültürünün tesiri altında kalmış, çok tefsirciler, tevilciler, bu ayetleri anlama mevzuunda tekellüfe sapmış ve biraz zorlamışlardır. Kendi devirlerinin, kültürünün tesirinde kalarak zorlamışlardır. Ama doğrudan doğruya o sıracı nur ve sıracı hakikattan alsalardı, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın maksadını kavramaya çalışsalardı ve doğrudan doğruya ondan alan, aldığı haberleri doğrudan doğruya ref eden, ona bahseden Sahabe-i kiramdan dinleselerdi, dinledikleri gibi meseleleri izah etselerdi, ilimlerle hiçbir tenakuz müşahede edilmeyecekti. Vaka, sahilerini Allah meşgul etsin, şu ana kadar yazılmış yüzlerce tefsir içinde, ilimlerle mütenakız düşen meselelerin sayısı da pek azdır. Şahsi tevil ve tefsirlere kalkıştıkları zaman, devirlerinde nazar ilmin o sahalarına ulaşmadığı noktalarda, Yanlış beyanlarda bulunmuş olsalar bile bunlar doğru tefsirlerin aşırı mişarını teşkil etmez. Binde bir nisbetinde çok az bir şey kalır. Nitekim bu derslere başlarken, Kur'an'ın fen ve teknikle alakalı hususlarını arıza başlarken, bir kısım tefsirlerin isimlerini de vermek suretiyle, 8 asır evvel yazılan tefsirin güneşin mahiyetini nasıl anlattığını küre Arz'ın küreviyetini sekiz asır evvel Galile'den, Kopernik'ten evvel nasıl daha mükemmel anlattığını ve küre Arz'ın küreviyetiyle beraber üzerinde durmaya müsait olma keyfiyetini nasıl anlattığını, bir bakıma, çekime doğru gittiklerini nasıl anlattıklarını tefsirlerden sayfa, ayet numarası söyleyerek arz etmiştim bunu. Tekrar üzerinde dönmeyi, üzerine dönmeyi ait sayıyorum. Onun bahşedeceği imkanlar nispetinde Sadece bir iki ayetin malini herhalde arz edebileceğim bu derste. Kur'an ne derse doğru söyler. Ben şu andaki beyanlarımla yanlış söylemiş olabilirim. Kendimi bir türlü çekip çevirip de doğrudan doğruya o feyzi ilahi, esra ilahi imtisas etmek suretiyle size intikal ettiremeyebilirim. Ama inşallah bir gün gelecek siz onu doğruyu en mükemmel şekilde anlayan ve intikal ettiren hakiki mevizecilerden, vaizlerden nasıhlardan, konferansçılardan dinleyeceksiniz ve kalbinizi itminan hasıl olacak katiyen kanaat getireceksiniz ki Kur'an Allah kelamı olmadan başka olamaz ta kelamullah nefsiniz kalbinizle beraber söyleyecek kalbiniz bütün duygularınızla bütün duygularınız aklınızla beraber bu Allah'ın kelamıdır diyecek <gülüyor> Derse bir hususla serrişte edilen dedikodusu yapılan bir hususla başlamak istiyorum. Rahatsızlığımın engellemesi, hırtlağımın konuşmaya müsait olmayışı, belki meseleleri gönül huzuru içinde intikal ettirmeme engel olacak. Fakat ben mümkün olduğu kadar sesimi kaldırmamak suretiyle arz edeceğim. Serrişte edilen husus şudur, şu ana kadar Kur'an'ın çok ayetlerini... Allah'a inanmayan, Kur'an'ı tanımayanlar, Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ın kâhmeti bâlasını idrak edemeyenler tenkit ettiler. Dile doladılar, her yerde söylediler. Bu asırda da pek çok ayetleri hususuyla çok masum gençlere, delikanlılara, lisede, üniversitede söylüyor ve bununla Kur'an-ı Kerim'i tenkit etmeye çalışıyorlar. Onun içtimai yönünü tenkit ettikleri gibi terbiyevi yönünü, fedagojik yönünü tenkit etmeye çalışıyorlar. İlimler, fenler hakkında onun beyanlarını tenkit etmeye çalışıyorlar her sahada. Ama inceden ince Kur'an'ın ayetlerine baktıkları zaman tenkit ettikleri şeylerin ilmi hakikatları ifade ettiklerini görecekler. En son geçen sene ile bu sene arasında bazı liselerde bu mevzuda Cenab-ı Hakk'ın feyzinden, nurundan, mahrum gönüllere sahip bazı muallimler, ilimlerin kendilerini itmesiyle üstü bu hakikati kabul edememiş, henüz gözleri kapalı, dalalete müteveccih bazı muallimler, Anadolu'nun saf evladının dimağını inhirafa sevk etmek için, onu şaşırtmak, dalalete düşürmek için yeni bir mesele çıkardılar Kur'an-ı Kerim'e dair. Kur'an diyor ki, فَالْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِنْ مَا خُلِقِ خُلِقَ مِنْ مَا اِنْ دَفِقِ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالْتَرَائِبِ İnsan bir kere baksın neden yaratıldı? Allah Celle Celaluhu yaratılan insan üzerinde müheymin olduğunu anlatıyor. وَالْسَمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا اَدْرَاكَ مَا اَتْطَارِقِ اَنَّجْمُ الثَّاقِبِ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّ Hiçbir nefis yoktur ki Allah onun üzerinde mühimin olmasın. Bütün o nefsin kabızları ve basıtları Allah'tan gelmesin. Ve onun üzerinde, onun yaşayışına nezaret eden meleklerin alkışı müşahede edilmesin. Meleklerin koruması, o insan için, o insana himaye gerdi olmaları bahis mevzu olmasın. Her insanın başında nezaretçi melaike-i kiram var ve onu görüp gözeten mühimin Allah var Celle Celaluhu en küçük zerresine kadar insanı görür ve gözetir. Nereye kadar sizin işlerinize müdahale ettiğini, nereye kadar sizin işlerinizi evirip çevirdiğini göstermek için de fel yanzuril insanu mimma diyor. Bir kere insan baksın neden yaratıldı? Menşeine bakı versin. Siz ilk menşeinize baktığınız zaman edimi artan Yerin yüzünden, yerin yüzündeki çeşitli elementlerden, bu elementlerin bir araya gelip bir protein çorbası hasır etmesinden Allah'ın sizi yarattığını görürsünüz. Mimme hulik. Ve sonra ikinci defa Allah Celle Celaluhu, cinsleri meydana getirdikten sonra, erkek dişi yarattıktan sonra Celle Celaluhu, sizi bir damla sudan yaratır. Hor ve hakir bir damla sudan yaratır. Bunu daha sonra bir ayette arz edeceğim. Mürselat Suresi'ndeki bir ayette açıkça göreceğiz inşallahü Teala. Bu su, Yahrucu min beyni sulbü ve terâib. Sulbü ve terâib arasından çıkıp gelmektedir. Yahrucu min beyni sulbü ve terâib. Sulbü ve çıkar, oradan hasıl olarak gelmektedir. Bir Yahrucu kelimesiyle onun çıktığını anlatıyor. Bir de min ile, onun hasıl olduğu yerden sadece hasıl olabilecek şeylerin sadece bir kısmının hasıl olup çıktığını anlatıyor. Ve böylece insanın yediği içtiği her şeyin o bir damla su olmadığını da aynı zamanda anlatmış oluyor. Temkit edilen husus budur. Diyorlar ki esasen rahmi madere giden, yani annenin meşimenine ekiden döl yatağına giden, bu küçük canlı sperm, bunlar husyeler tarafından hasıl edilmektedir. İnsanın usulları tarafından, husyeleri tarafından hasıl edilmektedir. Kur'an ise haşa ters olarak diyor ki, يَخْرُجُ مِنْ sulbi السُولْبِ Yani insanın bel kemiği ile göğüs kemiklerinden hasıl olmaktadır diyor. Bu Kur'an'ın bir galasıdır, yanılıyor. Kur'an Allah kelamı olsaydı ve Allah mevcut olsaydı, İlmin sonra ortaya çıkardığı doğru bir beyan hakkında böyle yanlış bir ifade olmayacaktı diyorlar. Kur'an'ın Kerim hakkında mütemadiyen bu türlü atları yıkıcı fikirler ortaya ata ata, zaten neslin pek çoğunu yozlaştırdı, budurlaştırdı kalplerinde ve kafalarında kuyt ve kuvvet bırakmadılar. Biz de bu mevsuda derman olabilecek bir şeyle onların imdadına yetişemedik. İstikballerini temin maksadıyla tuttuk, eminlere teslim ediyor gibi ettik. Emininin yanında haini de oldu, dinine, diyanetine kastetti, kalbini yıktı, can evinden vurdu. Onu münkir yaptı, Kur'an'ın inkar eden nesil haline getirdi. Bu da oldu, İyi'nin yanında bu da oldu. Bu Kur'an-ı Kerim'de temkit edilen ayette haşa ve kella opak damene uzatılan eller kırılacaktır. Ona uzatılan diller de kuruyacaktır. Ve bunun hesabı çok ağır olarak verilecektir. Kur'an yahrucu min beyni sulbi ve Biz lugatlara baktığımız zaman sulbu bir insanın bel kemiği olarak görüyoruz. Bir de sert, sert tek, salavette olan bir yer manasında görüyoruz. Yeni kamuslar ve Arapça Arapça'da bu kelimeyi ele aldıkları zaman diyorlar ki, bu sebiketül hadif, karbon, karbonhidrat, manizyum diyorlar. Sulp bu demektir. İsterseniz mu'cemül veside bakın, sulp kelimesinin karşılığında bunları göreceksiniz. Arapça bir lügat. Diyor ki, bir manasıyla min beyni vet çok enteresandır bu kelimenin seçilmesi. Soy, sop manasına gelen bu kelimenin, senin bel kemiğin manasına gelen bu ke kelimenin ve aynı zamanda sebike hadit manüzyum, karbon, karbonhidrat manasına gelen bu kelimenin bu meselede seçilmesi çok manidardır. Yahrucu min beyni sulbi ve Evvela demir gibi, manüzgün gibi, karbonhidrat gibi, karbon gibi şeylerden süzülür gelir. Sperim dediğin, o hüveyne dediğin tek canlı, küçük canlı dahi esasen bunlardan mürekkep bir hücre demektir. Annenin rahmi maderdeki yumurtası da bundan ibarettir. Bir bu manaya alın. Bir de çok enteresandır, biz ancak şimdi anlayabiliyoruz bunu. يَهْرُجُمِنْ بَيْنِ السُولْبِ وَتْتَرَائِبِ Sülp erkeğin bel kemiği ve teraib de onun göğüs kemikleridir. İster kadında ister erkekte. Sülp ve teraib arasından çıka gelmektedir bu. Bu da çok manidar. Oradan çıkıp geliyor ama fakat bir şeyden hasıl olarak çıkıp geliyor, şeklinde ifade ediliyor. Sülp ve teraib içinde bir şeyden hasıl olarak çıkıp geliyor demek suretiyle kanda ilk sisteme dikkati çekiyor ve işaret ediyor. Biz biliyoruz ki, kırmızı kan yuvarlaları, küre-i, vat hamra, bunlar kemiklerin içindeki iliklerde hasıl olmaktadır. Binaenaleyh demek ki esasen sperm'e hasıl eden, sperm'e hasıl eden ilk sistem kan kemiğin içinde, sulbün kemiği içinde, terayibin kemiği içinde iliklerde hasıl olmak suretiyle onları hasıl etmekte. İlk menşe kan oluyor ve ikinci derecede kanın içinden çıkıp geliyor. Beyan-ı Kur'an'a dikkat ettiğimiz zaman Yâkrucumun beyni sulb ve teraip, sulb ve teraipten hasıl olmuş olarak çıkıp gelmektedir diyor. Sulb ve teraipten o kemiklerin içindeki iliklerden hasıl olmak suretiyle süzülüp gelmektedir diyor. Bundan anlaşılıyor ki sernişte edilecek hususlar dahi sırf bir mucize, mahsü mucul beyan bir ifadenin ifadesi oluyor bir tonun ifadesi oluyor. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir tarafında, hiçbir hususunda tenkit edilecek bir vecih bir yön göstermek mümkün değildir. Tenkit ettikleri husus işte budur. Haşa ve kella. İnnehu عَلٰى رَجْعِهِ لَقَادِرٍ Sizi böylesine küçük bir damladan, hor ve hakir bir damladan yaratan Allah, sizi iade etmeye de muktedirdir O. Bir gün ondan geldiğiniz gibi, onun havl ve kuvvetiyle hasıl olduğunuz gibi, onun terkibiyle dünyaya geldiğiniz, şu hüviyeti iktisap ettiğiniz gibi bir gün ona dönecek, geçirdiğiniz bu safhalarda gördüğünüz nimetlerin şükrünü, yaptınız mı, yapmadınız mı hesabını ona vereceksiniz. اِنَّهُ عَلٰى رَجْعِه۪ي Kadir Ve bütün sırlar o gün alaniyete dökülecek, açık seçik, sizin nazanızın önüne serilecek bütün defterleriniz, bütün suhuflarınız neşledilecek, göreceksiniz. Allahu Teala ve Tebeddes Hazretleri o gün yüzleri gülen ve şaşet içinde nimetlerini intizar eden salih kullarından eylesin bizler inşaallah Teala. Bir giriş sadedinde sadece bu hususu arz etmiş oldum. İleride... Belki bu hususta seçilen kelimelerdeki nuanslardan çıkarılacak daha çok büyük ve derin hakikatler olacaktır. Ama bugün ilmin aklı buraya ulaşmıştır, eli buraya ulaşmıştır. Eldeki vasıtaların esasen imkan sahası ancak bu kadardır. Tasarruf sahası bu kadardır. Bu kadar diyebiliyoruz, bu kadar diyebiliyorlar. Kur'an yine bir başka beyanıyla falan şey de işte falanla falan arasından çıkar demek suretiyle yine canlıdan bir şeyin hasıl oluş keyfiyetini arz ediyor. Vaka mütabık en doğru beyanda bulunuyor. Öyle ifadede bulunuyor ki siz şu alarla, röhgen şu alarıyla baksanız, takip etseniz Allah'ın beyan ettiği o sahaları büyütseniz nazarına, ilmin nazarına serseniz, ilmin onlara muhalif olarak bir beyanda bulunmasını mümkün göremeyeceksiniz. Göreceksiniz ki ilim eğer tam doğru beyanda bulunuyorsa, Kur'an'ın ifade ettiği şeylere mütebakat edecektir. Mesela çeşitli nimetleri sıraladığı bir celil surede, bir kerim surede, Kur'an-ı Muhyüsü'l-Beyan وَاِنَّ لَكُمْ <لَعِبْرًا> Hayvanlarda da canlılar alemini intikal ettiğiniz zaman Allah'ın varlığına, birliğine deliller göreceksiniz. Onlar da Allah'ın varlığına delalet edecekler. Ami, sathi nazarla baktığınız zaman yine göreceksiniz. İlim nazarıyla baktığınız zaman yine göreceksiniz. Göreceksiniz, otu, eti, kemiği filan Kendinden hasıl olan şeyleri hasıl etme bakımından hiç de tenasüp illiyet prensibine uygun değil. Ama göreceksiniz, sizin en mukaddi şeyleriniz hiç ummadığınız bu sebeplerle hasıl olacak. Göreceksiniz o canlı en ehemmiyetsiz otları alacak. Sizin yuttuğunuz havayı yutacak ama vücudunuzu ayakta tutacak protein size verecek. Etiyle verecek, sütüyle verecek. Tavuğa bir yem yedireceksiniz. Ondan yumurta alacaksınız. Hayatınızın kaygımı sayabileceğiniz bu yumurtayla protein ihtiyacını gidermiş olacak, karşılamış olacaksınız. Onlardan aldığınız yağlarla aynı ihtiyaçları karşılamış olacaksınız. Amin nazarında dahi, okumamış bir insan nazarında dahi bunların bu şekilde cereyan etmesi Allah'ın varlığına ve birliğine delildir. Ama Kur'an sıraladığı meseleler arasında bu ayetin içine soktuğu husus da şudur. وَاِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ <لَعِبْرَى> En amda da sizin için ibretler vardır. İtibar ederseniz, düşünürseniz, değer verirseniz ibret alacağınız hususlar mün demiştir. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَ Onların içinde bulunan şeyden size su verir gibi sularız. مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ Fers ve dem arasından Füzulat arasından ve bir de kan arasından iki defa tasfiye yapmak suretiyle size içini veririz. Min beyni farsin ve labanan saigan Tertemiz içinde hiçbir şey olmayan tertemiz sütü içini veririz. Bu ayeti kerime 14 asır evvel nazil olmuş. Ayeti kerime bize şunları anlatıyor. Katiyen muanslarına riayet ederek arz edeceğim. Allah ferman ediyor. Hayvanlarda da sizin ibret alacağınız hususlar vardır. Nuskikum min mafibutuniha. İçlerinde bulunan şeylerin bir kısmından size su içilir gibi içiririz. Ama o içlerinde bulunan bir kısım şeyleri çıkarırız. Min beyni ferzin ve bir defasında fers arasından, pislikler gazurat arasından, gaida arasından, füzurat arasından. Min beyni fersin ve demin atıfla anlatıyor. Yani min beyni demin demektir. Bir defasında da tasfiyeyi yapar, kandan ayrı veririz. Neyi çıkarır, neyi içiririz? Lebenen halisen. Tertemiz, halis bir sütü içiririz. Saigalli şaribin. İçenlerin kırtlağından onu rahatsız etmeyecek şekilde, herhangi bir hastalık iras etmeyecek şekilde içeri veririz. Ben evvela sonundan iki hususa dikkatinizi çekeyim. Sütün hususiyle yavrular için fıtri oluşu, annenin memesinden aktığı, damladığı andır. Sütü annesinin memesinden damladıktan sonra değiştirseniz, Az duru verse, aynı harareti kendisine kazandırmaya çalışsanız, yavruya verseniz aynı besiyi yavru da temin etmeyecektir. Bunun lebeni halis olması, halis, bozulmamış, virüsleri çoğalmamış demek, halis süt, halis protein. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yediği ekmek vesaire şeylerde Allahümme barik ve nefim diyordu süt mevzuunda minhu buyuruyordu Allah'ım bunu artır diyordu hususiyeti vardı sütün halis olması bunun hayvanın memesinden hasıl olduğu an halis ve sahik oluşunu gırtlağından rahat gidişini herhangi bir hastalık endişesi vermeyişini hayvanın memesinden canlının memesinden aktığı ana bağlıyor siz bir lahza durun burada biz biliyoruz ki Süt kadar virüslerin gelişmesine müsait ikinci bir vasat yoktur. Üç saat içinde öyle korkunç gelişir ki bir virüs bin tane olu verir. Bu meseleyi teyit eder bir şeyi çok yakın zaman evvel bir tıraştıdan dinledim. Kendi bir ziraat uzmanı. Şimdiye kadar biz hayvanlardan sütü alıyor, onları muhafaza ediyor. Ve sonra âlâtu edavatla hayvanlara yeniden içiriyorduk diyordu. Halbuki yaptığımız denemeler neticesinde gördük ki, memesi temiz ve hayvanın memesinden süt alan buzağı ile bizim süt verdiğimiz buzağı randıman bakımından çok düşük oluyor. Bizim ihtimam gösterip baktığımız buzağı daha düşük oluyor. Tetkik ettik bunu. Karşımıza şu neticeler çıktı. Araştırdık, tahlil ettik. Laboratuvara götürülecek meseleyi, laboratuvara götürdük, bakılacak meseleyi baktık, değerlendirdik, şunu gördük. Annesinin memesinden gelen süt, fıtrî süttür. Bu, kainatta cari, tabiatta cari kanunlara muvafık bir süttür. Yavruya o zaman verildiğinde yavru, tabiata dönük bir besiyle beslenmiş oluyor. Allah'ın yarattığına bir şey karıştırmamış oluyor. Onu Allah'ın yarattığı gibi beslemek lazım. Çevirdiğiniz zaman şu kötü neticeler çıkıyor. Evvela sütü nerede tutarsanız süt tutunuz annenin karnından çıktığı andaki tabii sıcaklığını veremezsiniz. Bir canlının teninde ısınan o tabii sıcaklığı veremezsiniz. Halbuki o yavru o tabii sıcaklık içinde aldığı zaman fıtri bir gıda almış olacaktır. Uzman diyor bunu. Saniyen Sütü dışarıda az tuttuğunuz zaman hemen bir üşeşme olacaktır. Çok az nispette dahi olsa bir üşeşme onun mukaddi olma durumunu ihlal edecektir. Çok gıdalı bir şey veremeyeceksiniz. Protein nispeti düşecektir onun. Kur'an-ı Kerim "Halisen saigan-ı derken hiç zararsız, hatarsız, hiçbir tehlike bahis mevzu olmadan o kanla fışkı arasından gelen sütün sizi rahatsız etmeden içebileceğiniz bir nimeti ilahi olduğunu anlatıyor. Ve şimdi bu mevzuda bizim bildiklerimize dönelim. Biliyoruz ki canlı, mukaddi şeyleri ağzına aldığı zaman, çeşitli şeyleri yediği zaman, kısmen ağzında ağız, eriyor. Bir kısım şeyler. Mide kendisine ait vazifesini yapıyor, fonksiyonunu tamamlıyor. Hazım için bağırsağa gönderiyor. Ve bağırsakta hazmedildikten sonra bağırsaklara yayılıyor. Bağırsaklardaki zeğibat, kılcallar bunları pisliğin içinden, kazuratın içinden ilk tasfiyeyi yapıyor. Birinci süzülme ve tasfiye mukaddi şeylerin kazurat içinden, gaide içinden kana atılmak suretiyle oluyor. Bütün gıda maddeleri, protein dediğiniz şey, vitamin dediğiniz şey, şeker dediğiniz şey, kalori dediğiniz şey, bütün bunlar o kasurat fuzuli şeyler içinden alınıyor ve kana tevdi ediliyor. Ve böylece ilk defa sizin halis ve saik olarak içtiğiniz süt, Allah'ın ihsan ettiği bu tatlı şarap, evvela fers arasından tasfiye edilmiş oluyor. Min beyni fersin diyor, evvela fersden çıkardım. Sonra vede diyor, kan haline geliyor bütün mukaddi maddeler. Kanınızın içinde bir sürü sizin gıdanız, hücrelerinize tevzi edilmek üzere. Her hücrenin ağzını açıp beklediği şeyler kanınızın içinde deveran etmeye başlıyor. Ama süt veren bir canlının süt kuddelerine gelen bu mukaddi şeyler, bu protein, çorbası birdenbire süt haline tahavül ediyor. O süt kuddeleri faaliyete geçince onu süt haline getiriyor ve memelere sevk ediyor binan ale ikinci tasfiye de min beyni fersin ve min diyor. İkinci de kandan yapılı veriyor. Ve sonra hali süt haline geliyor memelerden akı veriyor. Bilmem ki bu kadar bir tek ayet içinde bu kadar uzun, bu kadar amik meseleyi ve hiçbir tereddüt, şüphe bırakmayacak şekilde, bu kadar vazı şekilde ifade etmek kimseye mümkün midir? Kimse buna muhtecir olabilir mi? Khususiyle meseleyi 14 asır ötesine götürseniz, hayvanın karnında olan bu enteresan şeyleri, bu tahavül ve tebedülü bir beşerin bilmesini imkan ve ihtimal veremezsiniz. Bu Kur'an'ın menşei'nin lahuti olduğunu gösteriyor. Kur'an bu ayetiyle de bütün ayetleriyle dediği gibi diyor ki, ben Hazreti Muhammed'in kelamı değilim. Ben yeryüzünde hiçbir beşerin kelamı değilim. O Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam benim tebliğiciyim. Benim mübellihim ve benimle halkı ihşat eden bir mürşidi azamdır. Ben kelam ilahiyim. Bütün kevni mekanı birbirine bağlayan kelam ilahiyim. Eselde nebe kadar her şeyi ihate eden kelam ilahiyim. Sizin aklınızın ulaşamadığı İlminizin elinin gidemediği yerlerde benim bayrağım dalgalanmaktadır. İleride iç dışınağınıza daha enteresan şeyleri keşfedeceksiniz. Teleskoplarınız trilyonlarca seni ötede olan Nebilozlar'dan size haber getirecek. Gittiğiniz zaman benim bayrağımın orada dalgalandığını göreceksiniz diyor Kur'an'ın bu ayeti. Diyor, onun bir kısım ayetlerini serrişte eden mümkirin suratına tokatı vuruyor. Cenab-ı Hak bütün münkirlere insaf ve izan versin. Kalplerini envar-ı Kur'aniye ve imaniye ile tenmir buyurup rüş ve hidayeti lütf eylesin. Bizlere de izanı hakiki lütf eylesin Allahu Teala ve Teccaddes Hazretleri. Bu sadece bu mevzuda bir ayetin ifadesidir. Nasıl spermin meninin kan içinden onu hasıl eden ilk sistemden çıkışını en münasip bir dil ve eda en tatlı bir tonla bize nakletmişti. Öyle de herkes için daima en mübarek bir gıda olan, her yerde en faydalı bir gıda olan, sütün ihsan ettiği hayvanlardan hasıl olmasını da aynı tonda, aynı edada, aynı hava içinde çok vazuh olarak beyan etti. Yine Canlının içine girerek bugün daha ziyade canlılar üzerinde, filençe biyoloji dedikleri ilmin içine aldı, şmuru altına aldı sahada durduk. Yine canlılar arasında ve canlının içinde çıplak gözle görülmesi şöyle dursun, aletlerle bile uzun zaman anlayamadıkları keşfedemedikleri ayrı bir hususta beyanı Kur'an'ı hep beraber müşahede etmiş olalım. Mevise'nin başında mevzunun mevise noktayı istinadı sayacağım bir ayeti kerime ile meseleyi ele almıştım. Alam nahluqukum min ma'in mahin malum faqadarna fan'amul Yalnız ayetin Münif manasını size takdim ederken tereddüt ve şüpheye meydan vermemek için avamca bir dille ilk defa rahmi mader dediğimiz susus hep beraber bakalım. Eskiden edebiyatımıza meşimen diye geçen anne karnına hep beraber veya uydurma dilde kendisine döl yatağı dedikleri yere hep beraber bakalım. Allah Celle Celaluhu. Hücreler arasında bir vahdet temin etmiş, anlaştırmış, uzlaştırmış. Hücrenin içinde en küçük alemde bile bir vahdet temin etmiştir. Eğer bir hücrenin içindeki DNA sistemi ile RNA sistemi arasında bir anlaşma olmazsa, senin hücren hemen kokar, çürüyü verir, dağılı verir. Birinden idare ve kumanda olacak, şifre olacak, öbürü de kimya yapacak, mühendislik yapacak senin hücreni devamlı değiştirecek, yeni gelen gıdalarla yeni eksiğini, gediğini tamir edecek, eski şeyleri de metabolizm artıklarını dışarıya atacak, kanla vesaireyle dışarıya çıkacak. Burada bile ciddi bir ahenk vardır. Henüz mikroskoplarla içine girilemeyen pek çok enteresan esrarengiz şeyler var ki hücrenin içinde, çeşitli amino asit dizileri var ki haklarında vazif ciddi bir şey söyleyemiyoruz. Ama söyleyeceğimiz bir tek şey var, yanılmadığımız bir tek şey var. O da hücre bir hükümet gibi çok ahenk içinde çalışması. Vücudu insan gibi ahenk içinde çalışması. Bu hücreler bir araya geliyor, insanın vücudunu teşkil ediyor. Adeta insan milyarlarca hücreden meydana gelmiş, bir tek hücre gibi bir varlık. O kadar ahenk var ki, İnsan kendisinin parça parça birbirinden kopuk şeylerden meydana geldiğini bilemez ve bütün bu birbirinden kopuk şeyler öyle bir vahde tasir etmişlerdir ki insan aynı anda görür, aynı anda duyar, aynı anda tadar ve bu şeyler birbirine karışmaz. Hepsi bir anda yapılı verir bunların. El tutar, ayak yürür, aynısını yapı verir. İnsan aynı anda konuşur, aynı anda koku alır. Halbuki bütün bunların hepsine kumanda eden hücreler başka başkadır. Gözün hücresi şayet uzun bir şeyse herhalde dilin hücresi müdevver bir şeydir. Ciğerinin hücreleri ayrı şeyse herhalde kemikleri teşkil eden hücreler ayrı ayrı şeylerdir. Bütün bu ayrı ayrı şeyler arasında bir gayrılık görmüyoruz. Adeta bir aile efradı gibi ciddi bir vahdet, ciddi bir sevgi, ciddi bir tesanüt ve ciddi bir teavün görüyoruz. Bu mikroorganizmalarda, uzviyatta, bu şekilde ahenk müşahede ettiğimiz gibi insanın büyük büyük uzuvlarında da aynı şeyi görüyoruz. Bir hükümet gibi her şeyin işlediğini görüyoruz. Böbrek bir bakıma tek başına hükümet gibi işliyor adeta. Kendisine göre yedek askerleri vardır, diğerlerinde arıza olursa hemen onları faaliyete geçiriyoruz. Ciğer bir hükümet gibi hareket ediyor. Ve kadının döl yatağı da bir hükümet gibi hareket ediyor. Kadının döl yatağı telkihe hazırlanmak üzere, gelecek misafiri tohumlamayı, açılamayı karşılamak üzere, hüsnü istikbal etmek üzere her ay bir kere çok mükemmel şekilde hazırlanıyor. Allah'ın kurduğu, yaptığı bu, uz bu uzuv, bu tek uzuv, fakat çeşitli uzuvlardan, mikro uzuvlardan mürekkep bir uzuv, bir hükümet gibi hareket ediyor. Kendisine küçük bir canlı gelecek misafir olarak ve sonra orada aşılanma olacak, tohumlanma olacak yumurta. Sonra orada bir canlı meydana gelecek, dokuz ay orada misafir kalacak. Bu dokuz aylık misafiri için çok ciddi hazırlığa geçiyor. Her ay başında birdenbire döl yatağında kimyevi istihaleler ve değişmeler oluyor. Mesela takip edildiğinde görülüyor ki rahmin cidarları kalınlaşıyor. Bezler büyümeye başlıyor. Ve görülüyor ki yumurtalığın tevlid ettiği bir kısım hormonlarla bir kısım hormonların bu rahmin cidarlarını tembih etmesiyle rahmin içinde adeta bir harbe hazırlanma gibi bir hal, seferberliğe hazırlanma gibi bir hal meydana geliyor. Rahmin cidarları proteinlerle, vitaminlerle donatılıyor sarak dişleri veya testere dişleri gibi oluyor. Ve bütün bu dişlerin arası hepsi mukaddi şeylerle. Gelecek cenini, o yavruyu besleyecek gıda maddeleri ile donatılıyor. Her ay başında bu ameliye tekerrür ediyor. Bir basaklık gibi sulanıyor orası. Kaygan hale geliyor ve gelecek misafirin de rahatlıkla kayması için geleceği istikamete de kaydırıcı, lüzucetli bir mahi gönderiliyor. O da denizde yüzer gibi kayıp geliyor. Bütün bu enteresan hadiseler, tesadüfe, esbaba verildiği zaman iş allak olur. Çünkü bin tane hadise ayrı ayrı mekanizma çalışıyor, hepsi bir neticeyi tevlid etmek için. Verasında bunların vahdet görünüyor. Allah'ın eli görülüyor, müşahede ediliyor Celle Celaluhu. Ve şayet bir aşılanma, tohumlanma olmazsa, bütün bunlar aybaşı dediğimiz keyfiyetle sökülüyor ki diyor, damarlar teşekkül etmiş, rahçı cidarları büyümüş, yeni bezler büyümüş, yeni bezler teşekkül etmiş, bütün bunların hepsi lüzumsuz diye dışarıya atılıyor. Çünkü orada fazla kalsa bu müteefffi şeyler belki rahmi bozacak, belki bir hastalık hasıl edecekler. Temizlenip gidiyor, biz ona aybaşı diyoruz. Tekrar yine oluyor. 400 defa oluyor ama tohumlanma ancak iki defa oluyor. 400 ihtimalden ancak iki ihtimalle bir yavru meydana geliyor. Bunlar dökülüp dışarıya gitmediği zaman Kur'an'ın beyanında, kelimelerindeki nuanslarda mündemiş olan şeyleri görebilmek için ben bunları arz etme duydum. Aşılanmış olan o yumurta İçine giren küçük bir canlı ile aşılanmış yumurta, kendi cikikikleriyle, ayakçıklarıyla, tırnakçıklarıyla rahmin bir tarafına tutuluyor, taalluk ediyor. Bu tabire de dikkat edin. Alakalanıyor, bağlanıyor, asını kalıyor, beslenmeye duruyor. Ve bir hafta gibi kısa bir zaman içinde o bir tane hücre, belki milyonlarca hücre oluveriyorsun. Ama mekanizma öylesine mükemmel işliyor ki, tohum aşılanma anında aynı anda bir de, bu aşılanmış tohumun yanı başında küçük bir noktacık beliriyor. Tohum geliştikçe noktacık da ona bitişik, ona bağlı olarak gelişiyor. Buna halk dilinde eş diyoruz, placenta. Bu bir bakıma, o dokuz ay çocuğun, Dokuz ay çocuk insan gibi bazen yer bazen durur değil. Dokuz ay yirmi dört saat fasılasız beslenir o çocuk. Yirmi dört saat fasılasız gelişme kaydeder. Yirmi dört saat fasılasız ona inayet elleri uzanır. Yirmi dört saat fasılasız vasat onun için müsait durumunu muhafaza etmeye çalışır. Dokuz ay yirmi dört saat hiç durmadan ilerleyen gelişen bu yolcu bu çocuk... Anne karnında gelişirken, onun bir bakıma karaciğeri, bir bakıma akciğeri, bir bakıma böbreği, bir bakıma sindirim sistemi, plasenta dediğimiz bu eştir. Hayvanda da akvuyurun, insanda da çocuk dünyaya geldiği an füzulidir diye dışarıya attığı biçimsiz bir et parçası, torba gibi bir şey. Plasenta dediğimiz budur. Bu şekilsiz, biçimsiz, münasebetsiz gibi bir şey görünür. Fakat senin ciğerinin, ak ve kara vazifesini yapar. Böbreğin vazifesini yapar. Sindirim sisteminin, hazım cihazının vazifesini yapar. Dokuz ay, yirmi dört saat fasılasız çocuğa hizmet eder. Çocuk süpürar şekilde bükülmüş, göbeğiyle bağlıdır ona. Göbeğin bir ucu kendisinde, bir ucu ondadır. Ve bu göbekte iki tane atar damar, bir tane de top. Bunlar metabolizma artıklarını atı verir veya tasfiye edecek şeyleri gönderir tasfiyeye. Bir taraftan da toplayı verir. Bu sübural şekilde bükülmüş. Bu ken öyle bükmüştür. Normal sizin kordonlarınız gibi olsa kopu verir bu. Ani bir dönmede, bükülmede kopu verir ve çocuğun hayatı tehlikeye girer. Allah onu öyle bir keyfiyet vermiştir ki yeni modern sizin tıraş makinalarınızın kordonu gibi ne tarafa bükülürse bükülsün kırılmaz bir hüviyet bahşetmiştir. Hala bir hüviyettedir o. Atar damarları, çocuğun metabolizma artıklarını, bozuk şeyleri plasentaya ulaştırır. Ananın dolaşımıyla bu tasfiye edilir. Tasfiye edilecek yere gider, tasfiye edilir. Ciğere gider, böbreğe gider, sindiri sistemine gider, tasfiye edilir. Toplar damarıyla da annenin içindeki vitamin gibi şeyler, protein gibi şeyler, karbonhidrat gibi şeyleri bunları toplar getirir. O rahmi madere getirir, çocuğu besleyiverir. Bir tane kordon yapar. En küçük şeylerle Allah Celle Celaluhu en büyük verir. Dikkat buyurun. Bu vaziyette anne karnı, anne karnının bir tarafına yapışan, tutunan, taalluk eden, alaka olan, bu cenin için o kadar müsait, o kadar emin, o kadar güvenilir, o kadar sıcak bir kucaktır ki, Çocuk belki dünyaya geldiğine pişman olur. Anne karnı o kadar her şey hazırdır onun için. Ağlamadan, sızlamadan orada gıdasını verir Allah Celle Celaluhu. Aczı nispetinde güçlüdür, kuvvetlidir çocuk orada. Her şey emrine koşar. Anne onun için çalışır. Annenin midesi onun için çalışır. Plasantı onun için faaliyete geçer. Göbek kordonu onun için hareket halindedir. Her şey bu zayıf, bu nehif varlığa adeta Arslan'a musahhar gibi musahhardır. Onun emrini dinler, ona inkiyat ve itaat eder. Nihayet dokuz ay tamamlanınca, ilimde hiç fazla bir şey söylemiyor. Diyor ki, bilemediğimiz bir sebeple rahim çocuğu dışarıya atar. Niçin atıyor acaba? Neden acaba dokuz ay tuttudu, önce atmadı, sonra atıyor? Ve rahim altı kilo ağırlığında bir yükü dışarıya atabilecek şekilde infalleriyle refleksleriyle onu dışarıya atmak ister. Hatta bu mevzuda annenin gücüne de dayanır atar. Niçin acaba? Bunun karşısına da bir istifam koyup geçeceğiz. Allah öyle istiyor ondan. Ve çocuk dünyaya gelir. Plesenta da dışarıya çıkar atılır rahim yeniden temizlenir, dokuz aylık içindeki müzehrafatı temizleyiverir. Bazen bu kırk gün sürer. Bu evin yeniden dokuz aylık kirlenmesinin temizlenmesi en fazla kırk gün sürer. Bazılarında da birdenbire Allah temizleyiverir. Buna da biz nifas hali diyoruz, lohusallık hali. Bu durum, ergenlik çağından yaz haline, her şeyde kesilip el ve çekeceği ana kadar kadın da devam eder. Siz bunları aklınızın bir köşesine koyduktan sonra ben Kur'an'ın ayetlerini arz edeyim. Evvela Hac suresinde Allah Celle Celaluhu Ya eyyühen nas İn kuntum fi raybin minel ba'd Fenne khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghayri mukhallaqatin linubayyana lakum wa nuqir fi al ma nasha fad saddaqallahu al Ey insanlar bazı bazı ölüm hakkında şüpheye düşüyorsanız öldükten sonra sizi yaratan Allah'ın sizi diriltmesinde tereddüt içindeyseniz Bakın ben sizi nasıl yarattım. İn kuntum fi raybin min el ba's fe inna min turab. Bir mucize olarak sizi edim arttan, yeryüzünden ve çok metaller içinde bulunan topraktan sizi yaratıverdim. Summe min nutfetin. İkinci safhada arada büyük mesafe fasl olduktan sonra sümme ile ifade ediyor. Sonra sizi nutfeden yarattım bir damla sudan yarattım. ثُمَّ مِنْ Sonra alaka safhasında, kan pıhtısından veya bir tarafa yapışıp kalan, beslenen bir şey. ثُمَّ مِنْ Sonra sizi halk olunmuş, taklik edilmiş, teslih edilmiş, istikamete konmuş bir çiğnemetten yaratıverdim. Şekle biçime konmak üzere giden, ve gayri muhallakatin. Sizi öyle şeyden yarattım ki bazen ben onlardan bir şey yaratmıyorum. Dikkat buyurun! Bazen aşılanma oluyor, tam tesviye edilmemiş o şeylerden bir canlı olmuyor, dökülüp gidiyor, muhallaka diyoruz. Biçimine konmamış, şekle sokulmamış, canlı hüviyetine icra edilmemiş, sökülüp gidiyor onlar. Ama bazen de muhallaka oluyor tesviye edilmiş bulunuyor. Bir çiğnem et tesviye edilmiş, biçimine konmuş, şekle sokulmuş ve varacağı hedefe doğru git denmiş ona gidiyorsun. Linubeyyin <gülüyor> lekum. Bunları size anlatıyoruz ve nuqirru fil erhamima neşah. Dilediğimiz kadar da rahimlerde onu tutu veririz. Bir tutu veririz. Çık dediğimiz zaman da çıkar. Ve çeşitli safhaları daha vazıh bir dille Müminun suresinde görüyoruz. Kadifle Hal Müminun. Ve Allah ﷻ ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَاهُ نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَاهُ عَلَقَةً مُدْغَةً Fakhalaqnal mudghata'a'n zama fakasawnal azama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatbarakallahu ahsanul khaliqin sadaqallahu alazim Biz insanı bir sülale bitinden yarattık. Çamur gibi, mayi gibi bir şeyden yarattık. Thumma ce'alnahu nutfatan fi qararin Sonra kararı onu bir nutfe halinde ilka ettik. Kararı Mekin, bir hükümdarın rahatlıkla her şeyini yanında hazır bulduğu bir mekana ilka ettik. Başında her şeyi hazır olan bir yere atı verdik. Beslenmesi, emniyeti, rahatı, huzuru, teskini temin edilmiş, sıcak ve emin bir yuvaya atı verdik. Kararı Mekini bize böyle anlatıyorlar. Yusuf Aleyhisselam Mekin bir karargaha oturdu. Yani bir yere nazır olduğu rahat ettiği her şey emrine amadeydi. Nütrayı bir damla halinde öyle bir yere attık ki hükümdar gibi her şey emrine amade. Seçtiği, kullandığı kelimelerin nuanslarından bunları anlıyoruz. Ve benim Rahim hakkında size arz ettiğim şeyleri düşünün. Summe annahu nutfeten fi qararin mekin ayetini anlamaya çalışın. Bu bir safaydı. Tüm malakına nutfa alakaten nutfe oraya kidi verdi. Küçük bir hücre bir hafta içinde birden bile büyük bir kütle haline geldi. Çıkardığı tırnakçıklarla rahmin bir cidarına yapışı verdi. Bütün gıdası rahmin içinde hazırlanmış o minnacik canlı o küçücük varlık canlı orada beslenmeye başladı. Tüm malakına nutfa alakaten siz alaka sözüyle, bir yönüyle onun kan pıhtısı gibi gelişmeye devam ederken, bir yönüyle de alaka, kökünden gelen bu kelimenin oraya alaka peydah edip bir yere yapıştığını anlamaya çalışın. Kelimelerin muassarıyla, mesele çok hassasiyetle ele alınıyor. فَخَلَقْنَ لَعَلَاقَةَ مُتْغَةً Halbuki aradan kısa bir, zaman, bir iki hafta geçince, o alaka kan pıhtısı dediğimiz şey birdenbire çiğnenmiş bir et haline geliyor. Mudga biçimsiz fakat yuvarlak ağızda çiğnenen etin keyfiyetini anlatır. Arap buna mudga der. Bir et alır ağzınıza çiğnersiniz. Siz röntgen şualarıyla rahmi madere baktığınız zaman üçüncü safhada kan durumundan sonra bir çiğnem et haline geldiğini görürsünüz. Bu nisaiye ilmi, bunun dışında bir şey söylemiyor. فَخَلَقْنَا لَعَلَاقَةَ مُدْغَةً فَخَلَقْنَا لْمُدْغَةَ اَوْزَامًا Çok açık bir mucize-i Kur'an'ı bahsediyor burada. فَخَلَقْنَا لْمُدْغَةَ اَوْزَامًا Sonra biz, bir çiğnem et haline gelen, bu küçücük canlının ilk hücrelerini, kemik haline, kıkırdak haline getiriverdir. Dikkat buyurun. ...bunlar ancak röntgen ayla görülecek şeylerdir. Evvela anne karnında çocuğun kemik hücreleri, et hücrelerinden ayrı olduğunu... ...insan bilemez annenin karnında olmadıktan sonra. Evvela kemik hücreleri çok şebbat, kıkırdak halinde... ...udruf gibi teşekkül edecek ondan sonra et hücrelerini Allah Celle bu ayrı yaratacak. Kemik hücresinin ayrı, et hücresinin ayrı olduğunu ifade edecek... ...ve evvela teşekkür eden bu olduğunu ve müdghe içinde esasen çeşitli sistemleri, efendim sindirim sistemini, dolaşım sistemini vesairesini bir mahfaza içine alan bu kemik hücrelerinin teşekkülü Kur'an'ın mucizelerinden. فَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ اُزَامًا ''Ezam, kemikler haline getirdik o müdgheyi, ilk defa kemikler hücresini yarattık Allah Celle Celaluhu'' buyuruyor. Ondan sonra azame sonra o kemikler üzerinde de et hücrelerini yaratmak suretiyle bir elbise halinde kemiği eti giydiriverdik. Bu ancak bu asırda kısmen muttali olan bir husustur. Ve yedinci haftaya kadar insanla herhangi bir canlının yavrusunun gelişme arasında fark görmüyoruz. Kitaplara da baktığınız zaman göreceksiniz ki bir kuş yavrusuyla dört ayağı üzerinde emekleyen bir canlının yavrusu bir insan yavrusu adeta farksız gelişiyor. Hatta bu farksızlık Darwin'i aldatarak ne o Darwinistleri aldatarak insan anne karnında geçirdiği safalarla ilk cedlerine benzeyip geçiyor dedirtmiştir. Bu meseleyi kabul ederek diyorlar ki darvinde yeni darvincilerde anne karnında insan yavru gelişirken bir noktaya kadar sair hayvanların yavrularıyla farksız olarak gelişiyor. Bu gösteriyor ki insanın menşei başka hayvanlardır. Mesela buyurun, maymundur. Menşe birliği doğumun veya yavrunun gelişmesinin embriyolojik gelişmesinin başlangıcından müşahede ediliyor. Öyleyse insanın menşei insan değil hayvandır. Yanıltıyorsunuz. Ama bir noktaya kadar beraber gelen fakat insan olma cihazatıyla teşhis edilmemiş, insan olma kabiliyetiyle teşhis edilmemiş diğer varlıklar o noktada kalıveriyor. Bir adım ileri atamıyor. İnsan Teçhiz edildiği kabiliyet ve istidatla inkişaf ediyor, ilerliyor. Dikkat buyurun. Fakat dedikten sonra dördüncü safhada tüm enşenahu halkına akar diyor. Akar kelimesi o ana kadar geldiğinden gayri bir varlık haline getirdik. Tüm enşenahu yeni bir inşa yaptık, yeni bir şekle biçime koyduk, halkı akar olarak bir hüviyet verdik ona. Tüm menshəna hukalkanaxır. <gülüyor> Fəsubhan Allah diyeceksin. Röntgen şu ayıyla görülebilecek bu meseleleri bu kadar vazı inanan müminlerin nazarını arzeden Kur'an-ı Kerim inanmamak için hiçbir yol, hiçbir açık, hiçbir gedik bırakmıyor. Tüm menshəna hukalkanaxır. <gülüyor> Ayette Ahenk var. Allah'ın azamet ve kudretini ifade eden müthiş bir ton var. Eğer ayetteki ahengin bir neticesi ve eğer Allah'ın bu müthiş icraatını kavrayış, Allahu اللّٰهُ اَحْسَنُ dedir diyor. İnsanı en mükemmel şekilde yaratan, ahsen takvime mazhar eden ve yaptığı bu şeyleri insana anlatan Allah Celle Celaluhu ne güzel haliktir Allah diyor. Ne güzel haliktir ki en mükemmel şekilde yaratıyor. Ne güzel Halik'tir ki hilkat alemine müteallik mesaili insanları eşat etmek için onların nazarını arz ediyor. Ne güzel Halik'tir ki aklı hayale gelmedik esrarengiz şeyler çeviriyor. Ne müteal ve mübarek Allah'tır ki Celle, Celle, Celle Celaluhu en küçük bir şeyden en mükemmel varlığı inşa ve ihdas ediyor. Allahu ahsenun halidin. Yirminci asır Kur'an'ın mucizevi oluşu hususunda çok şey söyledi. Daha ileride bu kabil şeylerin çoğunu duyacaksınız. Belki şu asrın insanın varamadığı Kur'an hukuklarına dair pek çok esrar sizin önünüze dökülecektir. Bir tarafta ilmi araştırmalarınız, bir tarafta beyanı Kur'an, ikisini bir araya getirmek suretiyle. Şaşı gören, ters gören şu yirminci asın insanını, vahdet halinde her şeyi ele alır ve vahdet içinde görür, vahdet içinde değerlendirir bir hale geldiğini inşallah müşahede edeceksiniz. Tek gözlülüğü bırakacak, çift gözüyle tek görecek ve doğru görecek hale geldiğini göreceksiniz. Beyanı kuran bir göz, kainattaki ayası tekminiyet diğer gözdür fünun müsbetenin casusları gibi kainatın içine dalıp, araştırıp bir kısım ilmi, hakikat, marifet üzmeleriyle dönmesi bir göz, Kur'an-ı Mucizül Bey'in ayrı bir gözdür. Bu iki gözle baktığınız zaman kendinizi göreceksiniz. Nefsinizi bileceksiniz. Ve bunun ışığı altında Allah'ın irfanına ulaşacaksınız. Veli'nin dediği gibi, Sokrates'in kendi mektebinin kapısına yazdığı gibi, ''Men arafa nefse fekat arafa'' Rabbe hakikatı tecelli edecektir. Nefsini bilen Allah'ı bilecektir. Ne zaman kendi teşrihatınıza, size ve kainatın anatomisine tam vakıf olacaksınız. O zaman her şeyden süzülen marifet damlaları size, hüzme hüzme Allah'ın marifetini, damla damla Allah'ın marifetini gösterecek ve götürecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri, 3 dört asırdan beri bütün ufukları kararmış boynuna tasma takılmış mana planında esir edilmiş 500 milyon 600 milyon 700 milyon Kur'an'ın ruhundan uzaklaştırılmış İslam alemini, bu feyizli ve nurlu ufukları bize göstermek onlara göstermek suretiyle keçeden daha karanlık gündüzlerini tenbir buyursun. Kabirden onları daha talihsiz yapan gündüzlerini Allah tenbir buyursun cennet alsa baharlar ihsan eylesin. Vaktin müsaadesizliğiyle bugün de bu kadarlıkla iktifa edip kesmek istiyorum. i̇nşallah Teala önümüzdeki derslerde Cenab-ı Hak imkan bahşederse Kur'an-ı beyanın ileriye matuf söylediği beyan buyurdu. Bir kısım işaret ve beşaretlerini el almak suretiyle bu fen ve teknik sahasında da bir hatime bir fazlaka takdim etmeyi düşünüyorum. Cenab-ı Hak rızası istikametinde söyleme imkanını bahşettiği kimseleri söylemeye, dinleme durumuna getirdiği kimseleri de dinlemeye muvaffak kılsın. Anlamaya muvaffak kılsın ve bizi imandan, Kur'an'dan, biz müminleri birbirimizden ve gönüllerimizi vahdetten ayırmasın. Billahi teala el Fatiha.